Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin Merhaba, nasılsınız? Valla sen hala şeyde misin? Bu da Peş, Maceristan'da evet. mı? Evet Evet Çok harika haberler gelmiyor doğrusu Avrupa'dan da. Özellikle bu milliyetçiliğin yükselişi bir taraftan Yunanistan'da da kara gömleklilerin mültecilere saldırıları haberlerini son birkaç gündür görmeye başladık. Evet. Evet. Rusya'da da korkunç ırkçılık hikayeleri var gene önümüzde. Zaten her zaman. Her, her zaman yeni haberler de geldi evet. yani. Hı -hı. Elimde şimdi bir tane mesela Orta Asya ve Kafkasya kökenli 20 göçmen işçiyi evet. ırkçı saldırılarda öldürmekten suçlu bulunan 7 kişilik bir Dazlaklar çetesi var. 113 kişi öldürülmüş. Bu sadece bu yıl ırkçı saldırılarda. Evet. Ruşya'da artık hani kaynayan kazan gibi diyelim. Zaten hani olup duruyor ve bu artık bir hayatın gerçeği olarak kabul edilmiş zaten. 70 bin Faşisten bahsediliyor, ürkütücü rakamlar. Yunanistan'da da beş bin falan gibi bir rakama rastladım. E, i̇stersen biraz bunların üzerinde de epey zaten konuşma fırsatı buluyorduk zaman zaman evet. endişeler içinde. Yine devam ediyor. Dünkü yazında da Putin'in aslında bu aşırı sağ hareketlere desteğinden bahsediyordum. Evet, o kanıtlanamamış bir aslında iddia. Ee, Scotsman diye bir gazete var hmm. e, işte Britanya'da. Orada işte yayınlanan bir makalede mesela vardı böyle bir iddia. Putin'in, yani aslında Rusya'nın gizli servislerini diyeyim daha doğrusu, Putin'in bir planıyla e, Mac Macaristan'daki, Bulgaristan'daki, Çek Cumhuriyeti'ndeki vesaire e, ve e, bazı Batı Avrupa'daki de e, aşırı sağ gruplara destek verdiği, maddi destek sağlandı. Hı. Aynı zamanda onların öldüklendiği gibi iddialar vardı. Şimdi e, hakikaten baktığınızda aşırı sağ bu e, bir takım hani bunlar mal legal partilerden falan bahsediyorum Veyahut da e, hareketlerden. İşte mesela Macaristan'da Jobik. Gibi Evet. ondan sonra bu aşırı sağ bir hareket şu an Macaristan üçüncü bir partisi ve orada gerçekten baktığınızda bu aşırı sağ hareketlerin ciddi bir para kaynağı var ulaşım bakımından yani birdenbire ortaya çıktılar diyelim gövde gösterisi olarak yani görünülürlük olarak. Ee, ve bu para nereden geldi diye bir soru sorabilirsiniz. Çünkü internet mesela kullanımına çok yeni teknolojilerin kullanımına çok önem veriyorlar bu anlamda. Obama gibi mesela, ee, evet. ironik bir şekilde. Ee, onun dışında yok uniformalar dikilmesinden tutun mesela işte bu Macaristan'da. Ya yani bir, bir dolu masraf var ortada. Yani bunların hakikaten kaynağı nedir bir soru işareti. Çok da araştırılmış bir konu değil. Ee, gazeteciler fazla üstüne gitmediler. Bu, evet, o, Nor Norveç'teki kitle katilinin Breivik'in de kaynakları e, meçhul aslında, epey para harcamış olduğu anlaşılıyor yani. Ya şimdi şeyi düşünürseniz, aslında yani Avrupa'da araştırılmamış o kadar çok konu var ki bu anlamda. Bu Gladio'yu yenilik işte hep diyorum Gladio Türkiye'de çok egzotik böyle yeraltı örgütü falan filan gibi. E, görülüyor sanki böyle hani bir e, macera filminin parçalısı adeta olabilecek şekilde öyle değil NATO'nun bizzat kurduğu e, son derece aslında e, e, illegal fakat legal bir tarafı da olan bir yapılanmaydı. Yani. Şimdi onlar dağıldıktan sonra ne oldular? Dağıldılar mı hakikaten? İşte daha önce bahsetmiştik le soir gazetece bir 2000'lerde bir şey 2003'te bir haber yayınlıyor. İşte Gladio örgütlenmesi. Şimdi işte şeyin bu tam soğuk savaştan sonra yani bundan sonra bizim hedefimiz göçmenlerdir gibi bir şeyle bir belge hazırlandığına dair Gladio birimlerine. Ya bunlar gerçek mi nedir ne? Değil? Bunlar tam yani arkasındakileri bilmiyoruz. Fakat en azından e, aşırı sağ grupların e, soğuk savaş döneminde fazlasıyla desteklenmiş olduğunu adeta e, o, e, faşizm geçmişiyle çok da fazla belki hesaplaşılamadan Almanya dışında e, çünkü bütün Avrupa'da aslında bu hareketler var. Hatta Macaristan'da o kadar ileri boyutta ki e, mesela faşist güçlerin Gövde gösterisi Naziler yeter artık Gestapo durun diyor yani şey Yahudilere yapılan mezailimde ve şeyde yok etme harekatında yani onlar bir bir program çerçevesine gidiyoruz abartmayın yani durun diye orada Macar faşistlerini engelleme çabası var çok enteresan şekilde. Ya e, Romanya'ya baktığınızda gene korkunç hikayeler. Yani artık e, insan öldürmenin bu bu kadar e, sert, sıradan, kolay. Sıradan kolay'a geçtim. Yani hiç, sabah sabah insanların morallerini bozmak istemiyorum anlatıp örnekler verip ama yani hakikaten çok e, mezalim ve artık hani mezbahaya dönüşen şekilde Yahudilerin öldürülmesi söz konusu Romanya'da da mesela. Benzer şekilde. Onun için bu, Burada, bu geçmişle... Çingene derin mi? Şeyde hayır. Bu İkinci Dünya Savaşı döneminden ha. bahsediyorum. Evet, evet. Ama işte bunlarla da yeterince hesaplaşılmadığı için evet. ve mesela Doğu Avrupa'da belki özellikle mesela Macaristan'da Romanya'ya göre daha iyi falan böyle hani çeşit ama gene çok korkunç falan ama mesela işte Fransa'da da işte işbirliği yapanlar sonuçta Nazilerle var onun için işte Avrupa'nın çok daha farklı yerlerinde de bu durum böyle bunun için bu geçmişiyle mesela gene İtalya'yı biliyoruz işte faşist güçler daha sonra ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra CIA ile işbirliği yapıyorlar hatta bazen bazıları ipten kurtarılıyor neredeyse gibi E, bu işte çok, e, belki on, geçmişle, e, faşist geçmişle çok fazla hesaplaşılmamasına neden oldu e, Avrupa'da. Çok, e, yani e, komünizme karşı kullanılacak bir gerçekten nefer ordusu oluşturulması vesaire veyahut da komünizm korkusu diyelim, sol korkusu nedeniyle böyle bir şeye gidildi adeta. E, hoş görmeye, unutmaya gidildi soğuk savaş döneminde. Yani bir kere işin bu kısmı var. Sonunda biz toplum genelinde mesela Putin'den ben özellikle bahsediyorum. Evet. Bahsettim. Çünkü Putin bundan 5 yıl önce mesela gerçekten korkulacak bir liderdi. 2007 döneminde işte bir canavar falan filan olarak neredeyse adlandırılıyordu. Yani bütün hani Türkiye'den de baktığınızda. Fakat Putin şimdi aslında merkez oldu. Putin'in yaptığı pek çok şeyin Aslında Avrupa'daki e, sağ politikacılardan vesaire veya da e, merkez sağ neredeyse aşırı sağ bile demiyorum söylemlerden çok farkı yok ki. Bugün aynı zamanda Fransa'dan e, romanların atılmasının e, atılmaya başlanmasının Avrupa Birliği vatandaşı romanların oturma izni olduğu halde atılmaya başlamasının yıl dönümü bugün. Onun için e, böyle bir yıl dönümünde e, yani. Rusya'da mesela işte şu kadar insan öldürülüyor diyoruz vesaire diyoruz ama romanların yerinden ediliyor olması da çok son derece ciddi ve sembolik bir olay aslında. Evet. Çünkü yani. bir ülkede sizin yani Avrupa'nın aslında elde edebildiği en büyük başarılardan biri bu sınırsızlık. Eğer ki Avrupa Birliği vatandaşıysanız herhangi bir yere gidebilmeniz o sınırlar içinde Avrupa Birliği sınırları içinde. İzniniz olduğu halde eğer atılıyorsanız bu çok ciddi bir hak ihlali aslında. Ama tabii e, buna öyle bakılmıyor. E, çünkü e, romanlar olduğu için onlar e, zaten suç işleyen insanlar vesaire vesaire. Bu e, e, bu breviki olayı hakikaten çok çok çok sarsıcı bir olay. Ve e, bu konuyla ilgili işte reportaj vesaire yaptığımda da Thomas Eriksen ne yapmıştın? Evet onu o, biz o, de sonra, sitede, sitede yayınladık açıkladığı sitesinde. Ee, onunla da mesela konuştuğumuzda yönelttiğim sorulardan bir tanesi. Yani bu bir seferlik bir olay mı? Hani bir e, o anlamda yalnız kurt. Türkiye'de de o gün Samas'ta öyle bir e, niteleme yapılmıştı. Yalnız kurt olayı gibi mi bakabilir miyiz hakikaten? Ee, yoksa bunun altında çok daha farklı şeyler mi var? Şimdi örgütsel bağlantılar bilmem ne E, aramanın böyle diyelim ki esrarengisiyle aramanın e, ötesinde olsun olmasın, e, Türkiye'de o gün samahsa olayında da görüldüğü gibi bir meşruiyet var. E, adeta o e, yapılan e, hani o elbette ki Norveç'te büyük şok yarattı olay vesaire ama o noktaya gelinceye kadar aşırı sahanın yükselmesine verilmiş olan o e, yakılmış olan o yeşil ışık var. Bu Bravek'in de bütün bu taban suyundan adeta bu yönelimden beslenmediğini söylemek Erik senin de vurguladığı üzere imkansız bütün o sembollerin açıkça ortada olması göçmenlerin vesaire işte İslam'ın meşru hedef olarak adeta biçilmesi bütün bunlar aslında Bravek gibi bir adama da Önünü açan yolu da hazırlamış oluyor Her ne olursa olsun Ve ondan sonra işte bunlar e, Vatanı milleti satan insanlar Ve katli vaciptir o zaman Noktasına geliniyor Gencecik insanların öldürülmesi noktasına geliyor Bu en uç noktası için Ama dediğim gibi aynı skalada Pek çok derece var Bunun e, Gayet meşru olarak Sürekli toplumda konuşuluyor olması var Zaten Breivik'in sert bir şekilde vurguladığı diyelim görüşlerin evet yani Yohann Galtung'la da yapılmış bir mülakat vardı kendisinin torunu da zaten orada zor kurtulmuş hayat son anda kurtulmuş hayatı o parti şeyine gitmiş evet. Galtung'da zaten doğrudan doğruya Hitler'den Nazizm'den direkt etkilendi evet. ve aynı ideolojiyi savunduğunu net olarak söylüyordu yani Evet e, ya, şimdi bu e, ben her zaman e, son dönemlerde e, e, daha da artan şekilde e, ne, ne bileyim Hollanda'ya gittiğimde veya da işte e, İskandinav ülkelerine gittiğimde ama Hollanda tabi bu anlamda bir mihenk taşı böyle bir şey ülke sembol ülke haline geldi o açık toplumun tamamen kapalı ve muhafazakar bir toplum haline dönüşmesi. Hakikaten beni her seferinde çarpıyor, nasıl olabildiğini. Evet, en önemlilerinden bir tanesi dönüşümün en yoğun olduğu yerlerden biri Hollanda gerçekten de, evet. Evet, ee, orada işte mesela bu fobinin ne kadar genel geçer gerçekten. İslamofobi yani adeta hani bizim için gülenesi bir baktığımızda çoğu zaman üzerine konuştuğumuzda yani hani deli saçması bir yaklaşım zaten. Ee, o kadar da mesela ciddiye aldığımız hani bir şey ne bileyim aşırı sağ belki bunu söyleyebilir, o söyleyebilir, bu söyleyebilir Avrupa'da ama e, birden bire bunun toplumda ne kadar yayılmış olduğunu ve insanların e, ne kadar bunu e, hani çok şey gibi düşündüğünüz insanların bile açık fikirli liberal vesaire falan birdenbire bu konuda Nasıl dişlerinin uzunluğunu adeta görmek çok ilginç bir şey. Evet, Gert Wilders gibi adamlar da hiç tesadüf değil yani. Tabii, tabii, tabii. Onlar işte o karizmatik lider olarak e, sivriliyorlar. Tesadüf olmamaların hani iki boyutu var. Amerika'da da David Yeruşelmi var. Bu Şeriat karşıtı hareketi yürüten Amerika'da başlıca isimlerden. Şeriat karşı ki Allah'ım Cumhuriyet mitingi yapsın Amerika bu arada. Evet. Yani çok acayip. Çünkü şey de var. E, yani Galatung'un da... Gerçi yapılıyor ya. Kol, kol, yap şey, evet. Toplantıları var. Yapılıyor tabii. Galatung'un da söylediği bir şey daha dikkat çekmiş, çekiciydi. Yani çok ciddiye almak gerekir diyor. Senin de demin söylediğinden hareketle. E, aklıma geldi. Evet. Yani bu karşısına çıkıp her durumda toplumda yaygın olan bu gibi sözlerin karşısına çıkıp her durumda çürütmeye çalışmalıyız ama katıyen karikatür gibi almamalı ve hafife asla almamalıyız. Çünkü çok hazırlıklı ve tutarlı kendi içlerinde yani tırnak içinde çok tutarlılar. Oturup düşünüyorlar bunları filan diyor. Tabii yani büyük bir yani bu, bu Huntington Medeniyet, medeniyetlerin çatışması tezi her ne kadar bize komik gelse de yani belki şey olarak bir tez olarak bir şey olarak merhum Huntington'un e, bu ha, hakikaten orada belki yani, söylenen kendini gerçekleştiren bir durum var belki de e, ve e, o mesela işte bu David Yerişerim'den bahsetmiştim şeyde ve Amerika'daki hareketin mesela işte şeriat karşıtı hareketin Amerika'da bazı yerlerde işte Oklahoma'ydu bilmem ne falan filan Hakikaten e, İslam'a karşı ciddi yasaklar getirilmesi mesela söz konusu oluyor Bu gibi hareketlerin bu gibi insanların e, mesela ortaya çıkıp ortaya attığı sürü fikirler yüzünden e, Şimdi bir boyutu var bir kere yani insanların hayatına etkiliyor birebir ...batı toplumlarında da bu böyle vesaire... ...işte daha önce Almanya'da... ...cami yapmanın ne kadar güç olduğundan bahsetmiştik... ...şimdi... ...gene ne demiştim işte orada... ...hiç cami taraftarı olmayan... ...hatta Müslümanlıkla alakası olmayan... ...Türkler de... ...Mesela Türkiye kökenliler de... ...Mesela Almanya'da cami yapılmasını savunmak durumunda kalıyoruz... ...diyordu. Bir yandan böyle... ...herkesi saflaştırma olmadığı... ...kamplara sürükleyen bir durum. Evet, polarize ediyor. Şimdi... ...tabii bu şeyde de çok... ...her yerde... ...yani Marine Le Pen'in... ...ciddi bir şekilde... Gelecek sene seçimlerde iddialı olabilecek bir konumu ol, olduğu görülüyor Fransa'da mesela. işte ne bileyim o Tilo Zarazen bir buçuk milyon sattı ırkçı kitabı evet, evet, Almanya'da evet. ve Rusya'da da birleşmiş oldu. Bugün Deutsche Welle'nin haberinde var. Moskova'da evet. Rus Milli Hareketi adı altında birleşmiş dört aşırı sağcı faşist örgüt gelecekte seçimlere de katılıp siyaset sahnesinde boy göstermek istiyorlar diyor Doçebele. Gayet aslında bunlar normal karşılanması gereken gelişmeler işte yani bu bundan birkaç yıldır diyelim kaynayan bir kazandı şimdi yavaş yavaş penceresini kapağını atmaya çalışınca şaşırmamamız lazım. Evet. Avrupa'nın en ciddi meselesiydi. Genişten Nor Norveç'ten bir e, uzman El Kaide uzmanı bu sefer e, şey, şeyden bahsediyordu. E, mesela Breivik'in e, bütün bu Batı toplumunun ürettiği bir A El Kaide muadili olduğundan, aslında Hı -hı. tamamen aynı ideoloji olduğundan, yani hiç farksız şekilde. Yani bu bu kadar savaş, bu kadar aslında bu. Bu buraya gelmenin birkaç ayağı var. Bir işte bu Irak Savaşı, Irak ve Afganistan'daki yani 11 Eylül'e verilen tepki diyelim. O savaşın getirdiği dekadans ve artık yani Batı toplumunu bence tamamen içten içe eritmesi, Madden ve manen savaşçı olmanın getirdiği yük. Bence ondan sonra bir bir tarafta e, işte bu e, aşırı sağ ideolojilere yavaş yavaş merkezleşmesi ve e, genel kabul görüyor olması e, buna göz yumulması ve çünkü bun, e, burada işte batı toplumuna ait değerler e, aslında çok da fazla kullanılıyor. Yani biz şuyuz biz buyuz kendini bir aslında tanımlama şeyi de var aşırı sağ sağın mesela e, bu kadar meşrulaşmasının altında. Biz işte Hristiyanız, i̇şte şu tarz özelliklerimiz var veya Hristiyan değilsek de işte şey değiliz, en azından Müslüman değiliz diyelim, öyle diyelim. Ondan sonra çünkü illa dindar olmak da gerekmiyor burada o aşırı sağ savunmak için. Tam tercih bazen son derece layık söylemler de ortaya konuyor fazlasıyla. Bir o anlamda kimlik krizini öyle bir, biz bu yüzle aşmaya çabası Bir tarafında aslında kapitalizmin ciddi krizi bu faşizme dönüşme krizi bir anlamda tüketim toplumunun getirdiği tamamen bir ahlaki erozyon var. Bugün Avrupa'nın her tarafına gittiğinizde hemen her tarafına ve benim Macaristan'ı sevmemin taraflarından bir tanesi de bu bir şey kaybı var bir kültür kaybı var bir anlamda sadece tüketmenin dışında çok da fazla sanat da bir tüketim metası haline gelmiş durumda vesaire yani her şeyin o anlamda idealizmi kaybolmuş vaziyette her tarafta Çin malları vesaire Yani o şeyin Avrupa'nın her tarafının birbirine benzemesi ve genel olarak tüketim toplumlarının hiçbir başka değeri olmadan tüketmek ve daha fazla sahip olmak dışında Avrupa'nın Belki neyse Avrupa Diyelim yani ben bunu yücelterek de Söylemiyorum e, yok etmesi Bence var öyle bir durum var ortada İşte Kuzey Avrupa'ya her gittiğimde de Giderek daha ne kadar sıkıcı bir yer Haline geldiğini düşünmeden edemiyorum Veyahut da Avrupa'nın şu an Avrupa Birliği'nin başkenti diyebileceğimiz Brüksel'e Bir o anlamda Daha önceden bilmiyorum belki bir 10 yıl önce Avrupa'ya giderken ki Heyecanı, Türkiye'den de insanlar eminim duymuyorlardır. Farklı bir yer çünkü. Aynen, aynen öyle, evet. Yani bu zaman zaman aramızda konuştuğumuz şeylerden biri. Evet, evet. Ya bir, bir, bir adeta plastikleşme var Avrupa'da diyelim. O öyle bir şey. Bu, bu, bu da tamamen aslında içten içe kapitalizmin krizinden geliyor genel olarak. Fakat Avrupa'ya yönelik bu kadar eleştiri getirirken sanki Avrupa'nın dışı da sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi davranmak doğru değil. Bütün aslında dünyada o işte dünyayı birbirine bağlayan toplumları birbirine bağlayan gizli damarlarla diyelim dolaşan bir hal var burada ortada. İşte Rusya'dan Avrupa'ya gidiyor bu aşırı sağcılık. Oradan geri pompalanıyor. Oradan işte Türkiye'ye bence geliyor vesaire. Yani her taraf aslında birbirine sirayet ediyor. Onun için Avrupa'nın krizini, krizini ve yaşadıkları ve Breivik'in ortaya çıkabilmiş olmasını hepimizin ciddiye alması ve çok böyle uzak, kötü, böyle hiç sadece orada olmuş bir olay olarak itelememiz lazım. Çünkü aslında Avusturya'da da mesela arkadaşla Avusturya'da olan e, Viyana'dan arkadaşlarla konuşuyorduk. E, hani orada nasıl bir tepki verildi? Çünkü aşırı sağ ilk Avusturya'da yükseldi evet. Avrupa'da. Brevik ne gibi bir tepki uyandırdı? Yani aa böyle bir şey olabiliyor falan gibi bir mi? E, Avusturya'daki kamuoyundaki de tepki şeymiş. E, o Uzakta bir olay. Bizimle bir alakası yok. Hmm. Aa çok fena. <gülüyor> Ama o kadar yani hani burada olmaz zaten. Yani hani burada olmaz bile denmiyor da e, his o o kadar diyelim ki başka Çin'de de olmuş olabilir gibi adeta. Evet tabii şeyde İskandinavya'da bunun daha önce de çeşitli programlarda da konuşma fırsatı bulmuştuk. Özellikle o öz finliler gerçek finliler hareketi evet, evet, müthiş evet, yükselişe evet, geçmişti. Evet. İsveç'te evet. çok ciddi evet. bayağa kalk, kalktıklarını görüyorduk. Evet. Danimarka zaten epeyden beri bu konuda çok sabıkası olan bir yerdi zaten. Evet. Bu, bu anlamda mesela programın başında bahsettik işte bu Yunanistan'daki yükselişten. Yunanistan'da mesela böyle bir şey olması ciddi çünkü orada yoktu yoktu evet. Evet, Almanya'da bir, bir anlamda yani Avrupa'nın o zaman bütün kaleleri düşmüş oluyor. Bir de Yunanistan anarşizmin gücü ve solun geleneksel gücü nedeniyle iç savaş dönemi vesaireden kaynaklanan bir İspanya'da aynı şekilde bir benzer bir durum var. bazı tabular var ve bazı şeyler var. Yani Yunanistan'ın düşmesi çok önemli. Evet, İsp belki bir fırsat bulursak o, bu konularla ilgilenen bazı kişilerle bir programda yapmayı düşünüyoruz. Ne olup ne bitiyor Yunanistan'da diye. bayağı endişe verici bulduk. ve Görüşmeye de başladık. Çünkü şey yani. Evet. Verilen sayılar ve yapılanlar da çok binlerce tehdit sürekli olarak. Mısır ve Müslüman kökenli oldukları bilinenler. Yunanistan de... tabi çok çok dindar bir ülke. Yani elbette ki o Ortodoks dinler derken o dindarlık da farklı bir şey. İlla dindar deyince çok dini bütün gibi bir portre geliyor gelebilir gözümüzün önüne. Öyle demek istemiyorum. Dinin toplumsal kimliğe fena halde kök salmış olması ve toplumsal kimliği tanımlıyor olması gibi bir durum var ortada. Ortodoksanız mesela vatandaşlık almanız herkes için çok daha kolay. Ama mesela dini bir şey yoksa, ya böyle tarafları da devlet tarafından pompalanan taraflar var. Kilisenin acayip bir gücü var tabii. Evet, bu demin dediğin konuza çok senin söylediklerini doğrulayan bir şeye de rastladım dünkü bir haber okurken. Yani bir bu faşizm tarihini inceleyen bir... Lancaster Üniversitesi'nde bir pro, e, hoca Aristotle e, Kallis diye birisi hı hı. E, şunu diyor yani artık e, ta 1967-74 dönemindeki albaylar cuntası ve o faşizmle bağdaştırılmasından kurtuldular diyor. Şimdi diğer Avrupa gruplarına benzer, faşist gruplara benzer bir hal evet, aldılar evet. ve çok daha toplumda da Göçmenlere karşı çok daha derin ve tehlikeli bir ön yargı konusunda yaygınlaşıyor diyor. Kon... Evet, işte tabii bu, bu, bu aslında şimdiye kadar mesela Avrupa e, Parlamentosunda mesela işbirliği yapmakta güçlük çekiyordu bu gruplar vesaire. Bir, bir yandan hani e, aşırı sağ, sağın öyle bir tarafı da var, hani bir milliyetçilik öyle bir şey ki e, milliyetçiler birleşin gibi bir durum olmuyor. <gülüyor> evet. Ama gene de bunu aşmaya başladılar. Çünkü ortada çok daha fazla güçlü bir düşman var diyelim. Hani düşman olarak kadınlanan var. Şimdi burada işte her şey iç içe geçiyor. Bu bir bu işin ideolojik olarak pompalanmasının arkasında hakikaten hem devletlerin hem işte işte Rusya Putin'den bahsedilmemle vesaire böyle şeyler olabilir. Bu dev diyarışağnıdan bahsettim. O Amerika'da aşırı sağ ve sağ think tank'ler tarafından hem düşünce kuruluşları hem e, aynı zamanda emekli bir takım generallerle bilmem ne falan da görüşme içinde olduğu biliniyor kitabının nereden mesela kaynak buldu, bu kitap nasıl bu kadar yayıldı gibi şeyler var. E, bir işin böyle gizemli tarafı var ama ona çok sıkılmamak <gülüyor> lazım. Onun daha büyük tarafı buzdağının ucu bu buysa toplumsal tarafı. Ya toplumlarda neden bu kadar kök salabiliyor ve işte burası bizi tamamen İkinci Dünya Savaşı Nazizmin yükselmesi evet, adeta bir en uç örnek olarak o nasıl yaşandı? Taz tamam bunu konuşmamız gerekiyor bence evet. de. Dün de biraz özüne etme fırsatı bulmuştuk. Yani 1930'ların Türkiye'de maalesef hiçbirimiz çok iyi bilmiyoruz onu okutulmuyor evet. yani tedrisatta yok yani ama yani 1930'ların havasını bayağı teneffüs etmeye başlamış durumda nazizmin ve faşizmin yükselişine giden bütün ipuçlarına rastlamak mümkün gibi geliyor bana. Ya Türkiye'de işte şimdi e, bu hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Kürt meselesi varken bir bildiğim Türkiye bir savaşın içindeyken, kendi içinde e, bir kere hiçbir şeyin aslında, aslında, aslında görüntüde gitse de yolunda gitmesine imkan yok toplumsal olarak da işte sonunda ekonomik olarak da Amerika'nın işte Irak Savaşı sonucu düştüğü durum ortada. Pentagon'un bütçesi işte bir 10 yılda neredeyse %100 katlanarak artıyor ediyor bilmem ne falan filan. Bir de bunun toplumsal boyutu var. Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Bunu yeterince biz hissetmemeye çalışıyorduk belki bugüne kadar. Ama işte Türkiye'de de işte ortaya çıkıyor bir dolu hareketli bir dolu şeydi Ve Türkiye'de çok daha ciddi şekilde ortaya çıkar. Çünkü nüfus olarak farklı bir şey bölünme söz konusu zaten bir şey konusu. Bir de hakikaten bir fil ortada ciddi bir örgütlü siyasi ha şey var, hareket var vesaire, vesaire. Yani bunun birçok bir sebepten ötürü. Onun için artık bazı çözümleri belki getiriyor olmak lazım. Eğer getirir kalırsa. Fırtınasın dedi. Evet. Belki çok içecek konuşma fırsatımız olmadı ama biz zaten <gülüyor> sabah 8'den beri de Somaliden buraya kadar rezervi. Somalı bir... tabii evet. <gülüyor> ...bir şeyin içindeydik. Peki çok teşekkürler. Görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere. Sizin öneyle... ...Türkiye ve Dünya olayları arasında... ...paralellikler, karşılaştırmalar...